Bismillahirrahmanirrahim. Salli ala resulina Muhammed. Muhtemelen cemaatimiz konu inşallah sünnet cemiyeti. İslam'ın bir suları bu sünnet cemiyetleri aslında sünnettir bu. Fakat sünnetin ötekinde İslam'ın iştiyazı, alameti. Yani bir kimsenin İslam alameti sünnet olmasıdır. Sünnet demek Peygamberimize tayin olmak demektir. Aleyhisselam adetlerine. Bizim Mevlana Kur'an-ı Kerim'inde Aleyhisselam Suresi'nde Bismillah Kul in kuntum Kul Elab yürüyü, <gülüyor> Habib Muhammed'im söyle haber ver. İn kuntüm tuhibbun Allah'a. Eğer gerçekten Allah'a cilişan'ı seviyorsanız. Fettebi'uni <gülüyor> bana tabi olunuz. Demek ki mütelemler kim Allah'ı seviyorsa kim Allah'ı seveceğidir? Tabi her şeyin bir bedeli var, her şeyin bir bedeli vardır. Bir bu bedeli de Peygamberimizin suretine tabi olmak, o yolda gitmek denemeler. Şimdi gidelim inşallah. Yavuzlarımızın şeft olmasına, bu alim adetleri hadisleri bu hayvâmda, ham sür bir Beş şey vardır, bu beş şey insanın fıtatından. Yani her insanımız yani gereken bir olay. Elde kıtanı, insiz olmak. Bu âlem babamızdan başlıyor ve devam ediyor İlk bu deney bu insan fıtratında bu süt olmak ve istidadı ve etcetra olmak. ve şarabi eee bir kere kısaltmak ve tak esvari tarafı kesmek, netül yaptı ve kolkan temizlemek. Bu beş şey insanlığın gereğinden fıtratından gelmiş olan şey. Biri sünat olmak. Sünat tabi efektimizi yapmak. Bunları. Büyükleri de kısaltmak biraz. Yani dudağa geçmesi gerekiyor. Ve sünatları kesmek. Bunları da. Sünat olmaya gelince... Peygamber'in peygamber, sünnet oldu mu acaba muhtemelen peygamberimiz? Oldu mu acaba? Aleyhisselam Hazretleri. Olmadı. Niye olmadı? Öyle doğdu. Yani sünnet doğdu peygamberimiz oldu. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hem göbeği kesilmiş olarak da hem de sünnet olarak doğdu Aleyhisselam Hazretleri. Peygamberimiz. Tabi mucize olmuş oluyor böyle Yalnız bir peygamber, o kendi sünnet oldu. Bir peygamber. Yani peygamberler hemen hepsi sünnet oldu Adam Badem babamız da o şekilde. Onun yoktu o sünneti, badem babamız da. O da sünnet doğdu, doğdu. Adam babamız da. Yalnız, Habib İbrahim Aleyhisselam, o kendi sünnet etti. Büyük Ayet alif peygamber aleyhissalatü teri, ilk de, de İbrahim'i ve İbn-i Semayin'i hadis Aleyhisselam Muallim seysendi, onu siyah oldu. Kendi kendine şey yap, kendi kendine. Siyah tavukta. Tabu koyu bir şey değil daha zor tabii. Yalnız onun imkanı ağırdir allah Yani her teğam imkanı ağırdır, çünkü daha da ağırdı. Ateş atıldı Urfa'da. ateş otologe. İkincisi oğlunu İsmail Aleyhisselam saraydan yatırdı kesmek için. Muşahsheh'ten boyunda. Üçüncüsü oğlunu Hacı Hazremizi Mekke'de bir şeyle bıraktı. Suzi Berans'a bence. Bir de Kendisine sözü izalar sözü söyler. Demek ki şehit olmak İslam fıtratındandır. İmanın gelenlendidir. İslam'ın bir şiarıdır. Yalnız, tabi bu da bir ibadettir. Yani yaslamanın sünneti, ödemenin sünneti gibi bu da bir ibadettir. Şimdi mesela ömre, o da ibadettir muhtemelenler. Sünnettir yani böyle. O da ömre, ibadeti, sünnettir böyle. Şimdi bir insanın ömreye gidiyorum diye, oynasak şansı olur mu? Ne devam? Gelir derim yani bir insan Ömür'den gelse, Ömür sünneti bak, Ömür'den gelse, e, şah sonrasında olur, ona değil derler. Kaçırmış bu derler. Bir insan, kuru okuyaması, hatim ediyor, o da sünnettir. Bir insan kula okusa hatmetse, sonra şah sonrasında olur, ona değil derler muhtemelen. Kaçırmış derler muhtemelen. İşte bu sünnette, aynı bunun gibi, bu da sünnettir muhtemelen. Yani bir kimse, Evetmişti oğlumu, torunusu, ablem zaten 10 sene olur. Ona da öyle adam etti, kaşımış dedim sen benden. Az yemadım siz. Diye bu çalgının, cazın, cazın, cazın günah var muhtemelen. Bir gün adak masramda karşılaştım. Beni görünce şöyle boynu masır oldu. Kendisiyle anlattı bana kendisini. Bunun tek bir oğlu varmış. Asyene gelmiş, elime çağı gelmiş elvenecek oldu. Tabi arıyorlar, kızma buluyorlar. Fakat şu oluyor muhtemelenler artık her şey bitmiş. Artık düğün olacak. Tut kız tarafı illa cazlı, salonda düğün oluyor. Salı Çar koşuyorlar. İşi bozar itiyorlar. Hanımı, bunun hanımı, o da buna razı oluyor. Onda gönlü varmış burada. Gönül muhtemelen, gönül muhtemelen, gönül. İnsanı yönete, yönete gönüldür, gönül muhtemelen. Yani bir insanın gönlü bir şeye kaydı mı, şuraya gider Gider bir şey. Demek ki kadının da gönülde bu varmış, karşılar düretince, o motor o tarafa dönüyor. Oğlu, o da daha genç, o da istiyor. Tek başına kalıyor bu şimdi. Tek başına kalıyor. Bakıyor olmayacak. hanımına karşı, oğlu karşı, karşı karşı. Artık buna direnemiyor bu. Daha sonunda. Son tutmuşlar. Davete basılmış ve dağıtılmış davetiyelerde. Bu bir gece rüyasında, rüyasında bizi muhteremler, Evine bir yatsamda yıkılıp yatıyor. Gece arasında rüya görüyor. Rüyasında kendi bir düğün salondakini buluyor. Düğün salondakini buluyor. Düğün salonunda. abi sazlar, cazlar, havaları vuruyor. Oradaki arkelorikler, sarhoşlar coşuyorlar. Kimi oynuyor. Kimi el şakırlatıyor. Şunlar bunlar. Bir alem gidiyor. Gidiyor ama bu Karşıdan şey bakıyor. Ateş. Her ateş ama. Sanki bir cehennem var, cehennem böyle. Öyle de bana böyle. Sanki bir cehennem böyle böyle. Ateş şişe tarafı, alevler salmış, alevler. Yanıyor yanıyor, yanıyor böyle, böyle böyle. Bazen dedi, o sazlar oyun ağasını daha hızlı vurunca ateşte yükseliyor böyle, alevler böyle. böyle. Alevler yükseliyor, korkun bir haro oluyor böyle, böyle böyle. Uyanıyor bu. Uyanınca bir ki hanımına, ben bu işle vazgeçtim diyor. Yani kız tarafı bu işi bozsalar da bir atsalar ben bu işte vazgeçtim. Ben buna günahını gördüm. Allah'tan korkuyorum. Ben bu iş yapamam diyor. Hanım olmaz. Hanım direkt olmaz. Ol direkt ki buna bu şekilde. Bir defa artık bu ben bu şey yokum öyle diyor. Kendini geri çekiyor. E tabi konuşmuyor da kendisinde. E de, bir de hakkında ona karşı böyle. Bu tek şey başına kalıyor. Meclis'in son bağırmış. Yatsı eve gitmiş. Havada biraz serilmiş o akşam. Odaya yatak odasına girecek. Hanım kapıyı kilitemiş. Bir şeyden hatırlıyorum. Şey almak için şey. Kapıya bakıyor. Hanım kapıyı kilitemiş. Şey, giremiyor. Tabi üzeriyor. Salona geliyor Havada serinmiş. Al üzerine parçası yatık uzanıyor oraya böyle. Toplanıyor uzatıyor oraya. Ağlıyor ama. Ağlıyor. Allah'ım, ben bundan seni için katlanıyorum diyor. Allah'ım, sen biliyorsun, sonra Allah'ım seni için katlanıyorum böyle diyor. Bak. Hanım benimle konuşuyor, alınıyor hanım beni. Oğlum benimle konuşmuyor. Bu duruma geldim, işte bir bir üstüne geliyor, Efi ağlıyor. Ağlarken tabii, hükümet almış. Rüyasında, bakın rüyasında rüyasında, birdenbire bakıyor, Evin nurlanıyor, evi, evi nurlanıyor, evi. Evi bir nur kaplıyor evi çeştini. İşte bir coşku şey geliyor, fizzle şey geliyor. İşte bakınıyor. Kapıdan üçü şey geliyor, kapıda. üç şey geliyor kapıdan. Üçü geliyor kapıdan. Giri önde, ikisi sağın sonunda. Üçü şey kapıdan geliyorlar. Şimdi bu bakıyor Allah Allah üç şey geliyor ama öndeki çok ama çok nurlu. Yüzüne bakın ay gibi parlıyor. Kenarı yani ona yakın çok dururlar. Ayağa kalkıyor. Acaba bu kim derken bir ses duyuyor. Kimse görmüyor. öndeki Resulullah Aleyhisselam Hazreti Peygamberimiz. Hazreti ve Sağdaki Hazreti ve Bu tabi hemen coşuyor şimdi rüyasında ama net açık rüyayı görüyor. Kalkıyor. Karşılıyor. Bu ya Resulallah. bu ya Resulallah. Böyle bağırıyor böyle. şey görüyor. Şimdi buna Peygamber soruyor. Ben seni dörtlü gördüm. dertli gördüm ben seni. yüzünü gördüm. Ne derdin var? Şöyle bakayım bana. Ya Allah. Hanım benimle konuşmuyor. O da beni almadı bu akşam. Oğlum benimle konuşmuyor. Yalnız garip kaldım. İçine bir hüzün geldi ya Bu Bunun için üzülüyüm. Bu diyor ki bana üzülme, üzülme. Allah senden razı. Ben senden razıyım diyor. Hazreti peki çıkıyor. Ben de senden razıyım. Hazreti ben de senden razıyım deyince diyor ki ben de senden razıyım bir bağrıya uyanıyor Uyanıyor bu. Uyanıyor ama iki can serülerini peygamber rüyası da görmüyoruz. Yani manevi sahibi olmuş. İki tane büyük sahibi görmüş. O manevi yaşamış. Uçurup böyle. O kadar tatlı böyle. Hiç dünya boşaltkeniz geliyor böyle. Hepsi unutuyor. Abzalıyor. Namaza duruyor hemen. Şükür namazına duruyor böyle. Yavaşça <gülüyor> böyle. Ağlıyor ağlıyor böyle. Hüzünle böyle. Yavaş iki namaz kere iki iki namaz Yani tam oturuyor etkiyatıya sıraya geliyor, hanımı odasına giriyor hanımı geliyor, ağlayarak hanımı geliyor. Oturuyor bunun yanına alıyor ağlıyor kadına hanımı. Bu tabi silahını verince, hanımın bana sarılıyor, ne olur hakkına herhal bana Bana hakkına herhal var, ne olur bu Allah aşkına. Ne olursa ne var diye diyor, ah sorma diyor. Rüyamda diyor, kendimiz cehennemi gördüm diyor. Cehennemdeyim diyor, cehennem. Değil mi? Korkun bir hareber diye Cehennem yılanları, Genelde akrepleri, gaye deresinde bağırıyor diyor. Kudur mülkü ardı deresinde böyle. O zebanelerde bağırışlar böyle diyor. Ateş, şatır, yanıyor kız diyor. Ben yanıyorum böyle. Yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum böyle, böyle diyor. Yanıyorum diyor. Başımı kalıyor, yukarı baktım diyor. Sen cehenneti gördüm diyor. Sen cehennetesin böyle diyor. Yukarıda cehennetesin böyle diyor. Sana bağırdım diyor. Ne oluyor? Beni kurtar buradan. Git sen bana bakmadın ama diyor. Yani sen bana dargınsın diyor böyle. Öyle bakmadın sen bana diyor. Ama dayanem mi atış Yanı dayanem mi atış diyor. Yine bağırdım diyor, ne olur beni kurtar, kurtar beni buradan. Bir sene baktığında yine böyle diyor. Yine bağırdınca diyor, sen diyor, öyle fazla bana ilgi göstermeden diyor, uzattın üstü halini diyor, çektin aldın beni böyle diyorlar. Ondan sonra mi çıkardın diyor, uyandım ben diyor. Ben de bu işi yokum canım benim. Ben de bu işi yokum diyor, ben de sene beraberim böyle diyor muhtemelen alttığımdan. Tabii oldu bunlar, dönüyor bu sefer. Kısa, razı oluyor. Elhamdülillah, daha mutlu oluyor muhtemelen bu şekilde. Şimdi bakın muhtemelen cemaatimiz, derler ya, cahil, cesur derler. Yani cahil, cesur derler şey. Yani bilmeyenler, o alemi görmeyenler, cehennin ve bilmeyenlere göre, çok ama basit, çok basit onlara göre böyle. Efendim, davuzuna çalsın, savcı takımlara geçsin, dansır olsun, şunlar olsun, bunlar olsun, eğlenecek edecek derim beş. sen, sen sıhatı mı geçtin be? Ne yapıyorsun sen bu zaman İslam yapmışsın. Az jemaatimiz din insanın oğlu bile olsa, even turna bile olsa, eğer Allah'a dilirse onu uyma gereği muhtediler. Haydi gel dönem inşallah buraya mehlamız Habib Muhammed'im onlara söyle, eğer Allah tar geleciğinin seviyorsanız, fet de bi unie. Bu zekfe F takibi demiyor mu Hemen anlamaya geliyor. Fet Uni'ye Hemen bana tabi olunuz, benim yoluna giriniz. Allahına girin. Kim Allah seviyorsa, Allah emanı varsa, ne gerekiyor? Peygamberi önde aleyhisselam eder. Allah'a girinler. O zaman ne olur? Mevla büyüyor, Allah tezziz sever. Allah sizi Demek ki Allah'ı seversen, ne yapacak? Peygamber'e tabi olacak, Sünnet'e tabi olacak, yani İslam'ı yaşayacak mı? yaşayacak Hem işte böyle gidiyor bu iş, gitmez. bekliyor ve mevla büyüyor, Allah bizi affedecek nasılsın? Ve yalıflık öyküm, zünür öyküm, Allah kulları yanında bağışlıyor. Şimdi bak muhtemelen burada bir sıra var burada. Ayakımı bir siyahi var. Evvela Allah kullunu seviyor bak, yuhbi kümullah. Sonra mahv ediyor Allah kullunu bağışlıyor. Bağışlı muhtemeldir. Eğer Allah'ın bağışı olmasa peygamber belecenede giremez muhtemelen. Cehennemin bedeli çok pahalı cehennem, ucuz değil cehennemler. Oraya kolay girilmez böylece. Şey. Allah'ın affıma bağışımız olmasa oraya girilemez derler. Hemcim mevlam kulunu seviyor, onun sena mevulun kulun yana bağış af mu derler? Kudu günahlar cehennete giremiyor, günahları cezə kabul etmiyor mesela. Peki ne olacak kulum günah varsa muhteremler? Eğer insan dünyada tevbe ederse, tevbe ederse, tevbesine sadık olursa, samimi olursa, Allah yönelirse, Allah'ın başlıyor muhterem. Yani bir kul 40 sene, 50-60 sene Allah aşı olsa, İslam bir else ama ölmeden önce nasip olsa da Mevla'ya dönse, Allah dese, Başka Başkabımı yok dese ona Allah bağışlıyor Ne güzelini muhtap mı? Ne güzel Allah Yani mevla Gafur Rahim, Gafara Zrub, Etevap. Allah'ın kulum af bağışlıyor. Kulum bana gel. Kulum bana gel muhtebelere. bana bağışlıyor bereci. Böyle bir af kanunu var. Barken bundan yaralanmayan de oluyor. Tabi ölüm halinde pişman oluyor muhteremde. Ölüm halinde. Hele kabe girdiği zaman insan, kabe girdiği zamanlar. O kabir kolay değil, değil muhterem değil muhteremler. O kabire girmek kolay değil muhteremler. Kimse kavmi ki insanın en yakını da ne yapıyor? Bırakıyor, giriyor mu İnsanlar tek başına kalıyor. Kabirde kalıyor. İki melek diyorlar. Buna soru sormaya şimdi. Kabir girince. Men Rabbike ve ma dinike, ve men nebi yuke. Rabbin kim? Rabb diye kime kulluk ettin? Kime uydun? Hangi din yaşadın? Dinin ne? Peygamberin kim? Evvel bir şey bunu ezberleyen insan olur mu? Olmaz. yaşamak lazım. Çünkü bir insanı ezberlerse buna falisi yok. Neden? Ezberleme beyinde hafıza yazılıyor. Hücre yazılıyor beyinde. Yani bir şeyi ezberler. O ezberlenen şey beyinde hafıza yeteneği hücre yazılıyor. Ölümce ne oluyor? Beyinde ölüyor. Hücre ölüyor. Bitti. Bitti, bitti o taraflar. Bitti. Ne kalıyor? Eğer iman insan ruhunu işlemişse, ruhsal işlemişse, ruh ölümsüz çünkü belli Şimdi öyle insan var mesela rüya görmek ister. Bir yakını ölmüştür. Özyem duyar. Ah annemi görsem. Ah babamı görsem böyle böyle. Duada yalvarı yakarır. Ama eline değil rüya görmesi ki ama rüya görmek elimize değil. Eğer Allah gösterirse, kul görüyor. İşte kabirdeki sual cevabı da buna benziyor muhteremler. Buna benziyor bu şekilde. Kulun ruhuna bu işlemişse, kul bunu rüyasında gördüğü gibi ona cevap verebilir muhteremler. Şimdi, kabirde ne oluyor muhteremler? Herkes dönüyorlar. Herkes verecek. Hele ikinden sonra, Kısa günlerde mezar gidince ben çok duyguluyorum mezarı çok böyle. Kısa günde ikinden sonra öyle gittiğim zaman oldu mezara. Cehaneciyle gittim mezara. Tabi mezara defneye işte okulmaz derken baya bir zaman da geçti. Şöyle güneşe baktım güneşle bayağı alçaldı artık akşam kararmak üzere. Cemaat dağıldı gittik arkama dönüp baktım o kişi orada kaldı. Kaldı. Bir hayat. Dünyaya gelmiş. Onda bir çocukluğu var. Onda bir gençliği var. Orta yaşları var. Çalışma çabalaması var. Malı mülkü var. Koşması var. Koşuşturması var. Hepsi oldu bir rüya. Hayal rüyalı. Hepsi, rüyalı. hepsi, hepsi oldu bir rüya. Ne giriyor kabreye gelince, amel sali, salih. Amel-i yani sevap, sevap, sevap oraya ne götürmüşse, ondan kendisini mutluyorlar. Ondan kendisini mutluyorlar. Bunun için azı cemaatimiz, kulu için günah girilmez mutluluklar. Kimse kabre girmiyor böyle. Kimse oraya kabile girmiyor, kulu günah girilmez. Bir gün, iki namazan çıktım bir camiden, bir önüme geçti, dedi ki bana, hocam sana bir şey sorayım mı dedi. Şu baktım boş bir insan değil ama öyle mağlup bir insan görünüyor böyle. Dedim sor biliyorsun söylerim. Yani o konuyu biliyordu ama öyle anladım. Bana sormak ama. konuyu biliyorum öyle anladım böyle. Bana şunu sordu hocam dedi kabrdeki Mert'a niçin bağırıyor dedi. Niye onlar bağırış bağırıyor dedi. Kabrdeki ölüler mevta niye bağırıyor onlar? Dedim azap olan. Var ama onu herkes göremedim ama buna. Şu, şu yaptı. Ben gördüm ama, ben gördüm ama dedi böyle. Peki nasıl gördüm dedim bana? Konuşmak için buna. Şöyle dedi. Bir köy verdi bana. Köye giderken küye girişte Sağda mezarlık varmış böyle. Baktım dedim. Mezardan bir kadın sesi. Kadın sesi mezardan. Devamlı durmadan böyle. Sürekli aaah hep böyle bağırdı böyle. Hiç durmam böyle. Ah! Ah! De bağırdı bu şey böyle, böyle. Şöyle bir arkadaşım baktı böyle. Yeni bir mezar. Ya yeni gö gömülmüş Yeni mezar. Ondan ses geliyor. Köye giriyor. Soruyor. Kim öyle bir köyde yakından? İşte falan bir hanımın kadın öldü. Nasıl kadındı o? Sorama diyor muhtemelen. Anlıyor ki demek ki, iyi insan değil mi? Bu şekilde böylece. Dönüşte baktı dedi. Yine bağırdı muhtemelen. Bakın muhtelemler. Hazır cemaatimiz, Allah aşkına muhtelemler, kimse gelelim muhtelem, gelelim muhtelemler. O kabire girmemenin çaresi yok muhtelemler. Ölmemeye çare yok. Yani işte 21'nin çağmış, uzay çağmış, şu bunlar. he bunlar boş boş tuttumlar muhtelemler. Orada geçersiz bunlar kabirde muhtelemler. Ne lazım kabire? Bizde o lazım muhtelemler. Bu işi ne yapalım azır cemaatimiz? Önce günahtan kaçmak gerekiyor. Bir hasta önce ne yapar? Önce gerekiyor, terhiz gerekiyor. Şunu, şunu yapma. Şunu, şunu yeme. Deniyor böyle. Onu ilaç alıyor muhtemelen yani böyle. Önce haramdan korumamız gerekiyor. Günahtan kaçmamız gerekiyor. Ondan sonra gere gerekiyor? Beş vekkit namaz Beş namaz. Çok şu elhamdülillah namaz gibi can simidimiz var. Yani namazın can simidimiz tamamdır. Can simidi namazdır. Günde beş defa, günde beş defa. E sabah namazına değil mi? E sabah namazına insan niçin kalkıyor namaza? İnandığı için kalkıyor. Allah için kalkıyor. Allah'ın gördüğü için kalkıyor. Sabah uykusu böyle. İnsan bazen geçince yatabilir. İnsan uykusu bazen kaçabilir. Uykusu en tatlı anında eser Muhammed okuyor. Ya telefonu çalıyor, saati çalıyor. Ne diye hemen dönüyor sahana, istina Kalkıyor kalkmaya. Kalkıyor. Eşimi e böyle namaza kalkana kalkma bir olur mu acaba ahirette? Olur mu bu? Allah'ın razı olur muhteremden. Olmaz, muhteremden. Bu mu terendler? Olmaz o terendler. Bu mazaret. Muhtemelen. Böyle yürür. 2 kadar televizyon seyeder. En çirkin o ekranları seyeder. Ya da sabah karşı abiyat derin aile uyku ne ezan duyuyor, ne bir şey haber vermiyor. Şey. Sır Allah Kerim. olmuş olmuş. Allah Kerim ama kim Allah kirim, yaşayamak yerim tabii şey bir İşte önce namaz, beş dakik namaz, namaz dinin direği özü, ruhu namaz böyle şey. İlk soruyla başlıyor namaz mı cevabı böyle şey. Sabah namazına kalkmak şart mıdır? Kalkma kalkma böyle. Sonra öğle namazı. İşin yoğun zamanında, ya da işteki istirahat zamanında öğle namazı yani kılınacak, kılınacak Nedir namaz kılmaz? Allah tekmil ve tekmil Allah vermek. Semanın Rabbisin. Ben sana kum diye Allah'ın tekil vermesi El bağlayıp bu yüpek. İki namazı ise Sıratül Üsta deniyor. Orta namaz. ikindi namaz en ertali bu. Orta namazı, ikin namazı. İşlerin yoğun zamanı, hareketli zamanı böyle, ikin namazı, işlerin yoğun zamanında kul ne yapacak? Benim Rabbim var. Benim yaratan Rabbim var diyecek. Bana görecek mutlaka. Böyle. Akşam da tabi, isyan denme, evine gelme, yolda, şunlar, bunlar telaş içerisinde, zaman da kısa. Ama kul yapacak? Her şey bir tarafa, ama bir tarafa namazda duracaklar. Yatsı namazı, o günün son namazı yatsı namazı da. Bakınız sabah namazıyla başlıyor, yatsı namazı da, Gün bitir, tamamlanıyor muhteremlerden. Tamamlanıyor. Yatsı namazı en son üç şeyler, bitir namazı var. Bitir. En son tek namaz var. Bitir namazı var. Bunda kurutları var. Duası var, kurut var. Bunda haber edecek. Böyle bir teslim oluyor. Allah'a ise yatıyor muhteremde. İşte azı cemaatimiz kimin günde meslekiyet namazını güzelce kılarsa, öyle baştansa ama değilim. böyle özene özene özene özene mesela hanımlar daha iyidir bu iş hanımlar. Mesela hanım bir hamur şey yapacak. Bir poğaç yapacak, bir şey yapacak. Değil mi? Ne yapar? Bilmiyorsan soruyor hemen. Bunu formülü soruyor. Kaç tane yumurta, ne kadar şişi alsın der. Aman eksik olmasın. Hazır olmasın, bunu güze harman eder, karıştırır, evlen fırının fazla kıdır olmasın, soğuk olmasın, şup, yanmasın, şüp olmasın. Bak muhtemelen Bir poğaç için bu kadar emek, çidiklik, bu kadar bizi bu kadar böylece. Namazı için Allah kabul etsin. Olmamış, olmamış. Olmamış şekilde. Namaza ne geliyor? Ezenmek namazı için. Mesela ne yapıyorsun namazı? Ezen tegir var. Allahu Ekber. En büyük Allah ciracı. Anca odur büyük olan. Tek bir. El kaldırılıyor. Ellah'ın tersi dünya atı arka atlı dünya. Anlamadım ben. De. El kaldırılıyor. Elin tersi dünya atıyor arkaya. Dünya sen git bakalım şimdi. Örüme geçme. Attı arka dünyayı. El bağlanıyor. Allah'ı teslimiyet el bağ. Teslim ilanıza. Soben nefis sa ruh bu ne hakim oluyor burada. Kavrıyor soyanı, hepsi kavrıyor. Kıble dönüyor. Uyum yön e, ne güzel değil mi? Ne zaman? Allah'a teslim bu şey böyle şey. Söne gerekiyor o şeylerden namaz ve güneşi kılmak gerekiyor. Acili okumama gerekiyor. Namaz kılmak gerekiyor bence. Peygamber alışa maddeleri Miraç'a gittiği gece 6. semada Hadi Musa Aleyhisselam karşılaştılar. Musa selam kardeşi Muhammed dedi. Sen demiştin ki dedi ümmetimin alimleri Benis Salim peygamberi gibidir demiştin. Dedin mi sen? Dedin ya Musa nasıl olur peki ama ümmetin alimleri nasıl peygamber gibi olur Benis Salim? Buna bir kanatın var mı bakayım bir şeyin var mı? Peygamberden bir ruh çağırdı. İmam kaderi çağırdı. Daha dünya gelmemiş lan. Ruhu çağırdı. Şurada belli. Çağırdı onu. işte buna sağ bakalım dedi. Bana. Musa Hüseyin'in imtana çekti. İsim senin? Başta saymaya Muhammed şu, şu, şu, şu, bu anı sayıyorum böyle. Ejdanı sayıyor. Uzattı Çok. Musa sen de ki ben sana ismini sordum. İsmini sordum ben sana. İsim seni e derdi bana. Çok uzattın sen bunu. Ne olacak gibi öyle maden olacak. Musa Aleyhisselam. Dedi kişinin şimdi Hatim Amgazey Musa Aleyhisselam'a Ya Musa, Ya Musa, sen tur Allah sana sordu, Nedir elindeki? Sen ne elin Kaleyi aslay. Değnek dedin. Yeter mi? Yetmez mi? Yeterdi. Uzattın sen ama. Bunu ya Rabbi şunu yaparım, bunu yaparım, şunu yaparım. Bunu bana saydın, saydın, saydın. Allah sana elindeki ne dediği sordu. Tek kelime diye yeterdi böyle. Niye kapını sormadı? Niye uzattın sen orada turistinada? Buradaki musahistem Mısır diyam Allah adı huzurundan geçeceği. Allah huzurundayım ben. Cemalullah'tayım ben. Görmüyor musun Can Ortay? Görüyorum. O kadar tatviiz aldım ki o feyizimin kesilip oramaması için uzattım. Dikiye Gazaliye, ya Musa sen bir kelimullah'sın. Bu bir Habibullah. Peygamber de söyler. He peygamber yanındayım. O kadar buradan fikir sat aldım ki buna fazla kanı uzattım mum yazdım belediyeye. Aman Ferat ya Muhammed o sene vardı. İşte bakın hocam demek ki namazda da aynı bir göz önünde namazı da belirşiyor. Ki Allah ulu zati şaliği. Allah bizi görüyor, gözetliyor, diyor, gözleniyor her la bizim melek var. O da şey abi yazıyor böyle. Namazda bir dakika daha fazla kalksak siyahlar çoğalıyor bu temelde. Namaza biraz uzun okusak daha siyah çoğalıyor bu Kim bizi yaramıyor bile? yaramızda Namaza sıkılmayalım bu temelde. Bir de adı cemaatimiz İslâm dönüşü bizi emanet, din emanet bizlere. Peygamber Aleyhisselam adetleri Veda Hac'inde Arafatlı dev üzerinde Kütbu okudu ve tepesi meşhur oldu. Sonunda sordu hesabını, hesabım, hesabım, ben size bunları ettim mi, İslam'da ettim mi? Durdum işte bunlara. Yani. Ettiğin yarısı eder, sabiakir. -e Yine sordu. Bir süves oldu. Ettiğin elder eli kalıp edim, eli kalıp edim. Allah müşahit olur. Allahın şahı, Allahın şahit, Allah şahit, Allah şahit muhteyen belli. Şimdi muhteyenler. Peygamber bakınız onun gereği tebliğ etmekte böyle. Her şeyi sineye çekti. Hakartı uğradı, yanağı yarıldı, düşü kırıldı, yaralan savaşlarda, işkence gördü, hakartı uğradı, her şeyi sineye çekti. Bir an durmadan böyle. geceyi göze katarak, ıssız çöl, çöl doğasında, açısı dolaştı. İslam'ı tebliğ için dolaştı. İnsan kurtarmak için dolaştı ne oldu? Sıran gitti. Din sabere teslim edildi Sahabelere. Ne yaptı sahabeler? Peygamber Cenkur halde beni durmadılamadılar. Daldılar sabeler. Abi, İslam mıdır? Satsı emat es. Daldı sabeler. İslam tevbi işi emat es. Tabi derken sıra bize geldi. şu an dini bir emat es Şimdi bakmamız gerekiyor etrafımıza. Bakmamız gerekiyor etrafımıza. Acaba İslam diye nasıl acaba? Yaşanıyor acaba? Ne ki evet diyemiyor muhtemelen. Kızlarımız çürü çıplak muhtemelen. Çürü çıplak. Kur'an örtün diyor. Allah örtün diyor. Rüsvü örtün diyor. Örtülmüyorum diyor. Hem muhtemelen biri bizi babamıza karşı gelişte ne yaparız muhtemelen de kızarız mı böyle? Yani ah buyuruyor muhteremden. Biri kökümümüzde hoşçak kızarız bu muhteremden. Yani açlı gecen bir kız meydan okuyor aşağı. Allah'ı meydan, Kur'an meydan okuyor aşağı muhteremden böylece. Bir bakıp, nadir gülüzümüz bakıyor. Hatta zevk olamak oluyor, mu, oluyor muhteremden. Adı cemaat ne yapalım? Tabii zorluğu kapayamayız. O bizim gömde değil. Ama işimiz, türümüz gerekiyor. Herkes yakınına. Peki yakınla, kızına, kardeşine, yeğenine, komşuna bunu söylememiz gerekiyor muhteremler böyle. Çünkü çıpladık oldu mu, zihinsel dengeyi bozuyor muhteremler. Ağlıyorsun, yıkıyor böyle, mutluluğu kaldırıyor böyle. İnsanın hayatı aydan çaktır, nikâhtır böyle. Nikâhtır kalktığımı, insan ne olur muhteremler böyle. Sonra muhteremler, namaza gelmeyenleri de, Ondan namaza getirmeye çalışalım. Tabi zorlu olmaz böyle. Ama sevdirerek, yazılarak icabına sayıkam ederek onlara onları bir camiye, cama kazandırılmaz. E çocuklarımıza korkut öğretelim. Kur'an öğretelim çocuklarımıza. Bir gün bir iki oğlunu almış, mezara gitmiş bayramda. Tabi mezara gitmiş, o giden kişi de Yasun okuması biliyormuş. Yasun okuyor mezaranın başında. Bitiriyor. İki olmaz sorusunda. Bakın yavrum bu benim babam, sizin dedeniz. O an diyor arasına gelin yasun okurum diyor. Ben öldüğüm zaman siz yasun okur musunuz diyor. Küçük bir küçük o okumam baba diyor. Neden? Babam size öğretmen okuyorsun diyor. Sen bana öğretmedin diye muhtemelen. Sen bana öğretmedin diye muhtemelen. Arada cemaatim değil mi? Ne lazım kabirde. Oraya lokum o lokum gitmiyor. o gitmiyor hediye. Ne gerekiyor ya? İşte yası okuyacak. Hemen işte Türkçe Latin'in yasım var. O, oku bak haram haram bu dönemde. Sakın okuma böyle. Okuyamazsın ki onunla. Mesela Arapçada h harfi var. Noktulu. Halaka h. Halaka yarattı. Halaka taş et olmak. Hallak Allah yaratıcı. Hallak deyimi Latincede Ha, hı ki. Tek bir harf var. Böyle. Alman tamamen bozuyor. Bakınız, hallak, yaratıcı Allah. Hallak noktasız ha? Taşif, berbe anlamaya geliyor muhtemelen. Yazıyor arabesine berbe, yazıyor böyle. Hallak yazıyor, berbe anlamaya böyle. Bu iş muhtemelen. Tabi ne yazık ki, iş dönünce, bunu yakıyorlar böyle. Yani ona dek ki bunun bir olduğunu onun bundan ticaret var. Önce, Tabi bir tövbe etmek gerekiyor adı cemaatimiz. Tövbe-i Sifar. TV tövbe. Nedir tövbe muhteremler? Manevi temizlik. Manevi temizlik. Şimdi insanlara şöyle bir sorulsa, yani gelse televizyelerine gelse de şöyle, insanlara bir sorsalar, mutlu musunuz diye? Kimse mutlu mu Kimse mutlu. Yani zengini de fakiri de, hastalığı sağımı da kimin sorsan sor bin tane derdi var üzerinde. Herkes mutsuz. Herkes dar bunalımda. Herkes mutsu Bir acelecilik, bir sinirlenme, sinir sinirme, bozulmuş, uyumsuzluk, evde bir geçimsizlik, mutsuzluk üzerler. Neden buna kaynaklanıyor? atılıyor? İşi buna, bunu kana günahlardan günah günahdan kaynatıyor bunlar. Yani gönül denen o duygumuz, günahlar kivelenince, hastanınca ne oluyor? İnsan dinle duyarsız oluyor. Dinle insan duyarsız oluyor. İnsan içinde bir dine karşı isteksizlik, duyarsızlık, Allah'tan korkmama, ölümü unutma, ahireti unutma, sonra içinde sıkıntı, darlık, stres, bunalım, heyecan, Güneşle bozukluğu he bunların kaynağı günahlar günahlar bir insan tam bir etsin Allah'a yönelsin, Allah'ım ben sana kulu yapacağım desin tevbisi varırsın kişi bu fark eder Hem kişi ondan fark eder bunu İçine bakar bir rahatlama işinde bakın yani gönül rahat oh de rahatlıklar yani emin olmak bak yemiyordum vallahi muhtemelen böyle, Bir insan tevbe edince, günahattan kokunca, Allah yönelince önce böyle insanın kendi gönlü seviniyor. İnsan kendi gönlü seviniyor bana. Gönlü bir oh de rahatlanıyor. Rahatlanıyor. Oh dedi mi? İşte huzur bundan. Bir rahatlama, bir genişleme böyle. O stres gider, heyecan gider, sıkıntı gider, darlık gider. Sabırsız gider, acerci gider, insan normalleşir böyle. Ne zaman insan tam tevredince günü bundan sinirliyor, yani bir oha de günü rahatlamadır Yoksa günahlı insanı daha bata daha bata daha büyük bir batar götür günahla bir Günahdan kişi böylece, kişi batıyor batar. <gülüyor> Acaba Allah korusun? Peki sonu ne? Ölüm ölme çağrı yok. Efendim işte üst düzey bir adamdır. Bakan mevkii vardır. Holgu sahibidir. Medya patronudur. Şu vardır. Ama kim olursa olsun sen de ölme çağrı yok muhtemelen mi? İnsan başında yüz tane provoze dikilsin. Fayda yok mu muhtemelen. Fayda yok. Mu? Durdu mu onu hiç çalıştırıyorum muhtemelen. E makine bağlı ama gitti ama artık boş ol. Boşuna beraber, boşuna mı? İşte alıcı maddi inşallahla beramıza kul olalım, ona dönelim. Döndürülmeden önce bakın, döndürülmeden önce. Ne döndürülme? Dökü götürülen insana mezarı, tabutla, asıl tabuta. Bir daha şöyle buyur ya, asıl vazifeleri, malik dinar, ki evvel Allah kendisi, şöyle buyur ya. Ee diyor, bir daha olmasına korkmasaydım diyor, şöyle vasiteler ederdim diyor. Öldüğün zaman gidin bayram zincirle bağlayın, atın benim mezarı. Yarabbim istediklerini kolunuzdayı, atın benim mezarı. <gülüyor> Tabii kendisi bu terem zattı. Bu da sakin Yani gerçekten museler, o kavra atılma, atılma kavra böylece. Acilen de böyle. Tek işi var şimdi böyle. Acele. Hele hava soğuksa yazın gene kolay. Oturuyor birleştire etrafta. Etrafa bakıyorlar. Ok, Sohbet ediyorlar. Gene yazın güzel böyle. Ama yağışlı havada, soğuk havada zannı seveler. Herhalde bakıyor. Ama çabuk gömülsün de çabuk giden bakıyor evet, muhtemelen böyle. Ezra Kulluklu Muhteremler İnşallah azı cemaatimiz bunları yaparsa tabii kendi yararımıza muhtemelen böyle keramıza bunun sebibi kendimize alması biz yapmayı inşallah dilete Fatihah.